Aşk ne demektir? Aşk, kelime olarak aşırı sevgi demek. Varlığı istemek demek. Varlığını genişletmek demek kelime olarak. İnsan bazen maddeyle ebedileşebileceğini sanıyor. Bazen kadınla, bazen başka işlerle. Fakat gerçek aşk, ilahi aşktır. Allah'ı sevdiğin zaman, Allah'a bağlandığın zaman, Allah'ın tecellilerine mazhar olduğun zaman, artık sen ebedisin, varsın. Yani kadına olan aşkın esprisi de odur. Çünkü sen bir kadınla beraber olduğun zaman bir çocuk oluyor. Senin varlığın ebedileşiyor bir açıdan. Fakat bu biraz yapmacık ve yanıltmacıdır. Gerçek varlık Allah'la var olmaktır. Çünkü ezeli, ebedi olan sadece Allah var. Onun için gerçek aşk ilahi aşktır. Mecazi aşklar sonunda ilahi aşka dönüşmüşlerdir bundan dolayı. Bakmışlar ki sevdikleri şey geçicidir, fanidir, değmiyor o sevgiye. Onu bırakıp gerçek sevgiye dönüp Allah'a bağlanmışlardır.